Sayılı günlerden maksat, 185. ayette gelecek olan Ramazan ayıdır. Araplar daha önce belli şekilde bir ay oruç tutmaya alışık olmadıkları için Ramazan'a ulaşan onda oruç tutsun emri verilmeden önce, müminler psikolojik olarak bu ibadete alıştırılmak istenmiş, bu amaçla mazereti olanların ne yapacakları genel olarak oruç tutmanın insana ne sağlayacağı üzerinde durulmuştur. Ayet üç mazeretten söz etmektedir. Hastalık, yolculuk ve oruca zor dayanır olmak. Ağır hastalığın oruç tutmamak için bir mazeret teşkil ettiği konusunda görüş ayrılığı yoktur. Hafif hastalıkların mazeret olma sınırı hakkında çeşitli ölçülerden söz edilmiştir. Birçok müçtehidin katıldığı makul sınırlama, Sağlam bir kimsenin orucuna ek acı, ağrı, bitkinlik, açlık, susuzluk getiren, oruç tutulduğu takdirde artan veya tedavisi geciken hastalık şeklinde olanıdır. Yolculuktan maksat namazların kısaltılmasını ve 3 mezhebe göre cem edilmesini caiz kılan mesafede yapılan yolculuktur. Böyle bir yolculuğa çıkan kimse o günün sabahında yolculuğa başlamadan oruca niyet etmiş olursa bazı müçtehitlere göre orucuna devam edecek, ertesi günden itibaren ruhsattan yararlanacaktır. Bu durumda orucunu bozması halinde ise kefaret değil gününe gün kaza gerekli olmaktadır. Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında Medine'den Mekke'ye yolculuk ettiğini, yolda su isteyerek halkın gözü önünde orucunu bozduğunu ifade eden sahih hadise dayanan Ahmet bin Hanbel gibi müçtehitler ise belirtilen durumda orucun açılmasının sünnet olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hasta iyileşince, yolcu da vatanına ve oturduğu yere dönünce tutamadıkları günlerin oruçlarını uygun zamanda kaza ederler. Kaza oruçlarının aralıksız tutulması şart değildir. Orucu tutmakta zorlananlar şeklinde tercüme ettiğimiz kısımda geçen yutik ne fiili gerek dil bilimi gerekse kıraat şekilleri bakımından farklı manalara müsait olduğu için bu kısmı orucu tutabilecek durumda olanlar şeklinde anlayanlar da olmuştur. Bu ikinci anlayışa göre başlangıçta müminler oruca alışıncaya kadar böyle bir seçenek getirilmiş, oruç tutabilecek durumda olanların da isterlerse fidye vererek bu ibadeti yerine getirmelerine izin verilmiş, sonra bu izin kaldırılmış ve gücü yetenlerin orucu tutmaları gerekli kılınmıştır. Bizim tercüme ettiğimiz şekil ve katıldığımız manaya göre ya bünyesi, veya içinde bulunduğu durum ve şartlar sebebiyle orucu zor tutan, oruç tutmakta zorlanan, devam ettiği takdirde hasta olmaktan veya mecbur olduğu işini yapamamaktan korkan kimseler, oruç tutmak yerine her gün için bir fidye verebileceklerdir. Eski zamanlarda yaşlılık yüzünden zayıf düşmüş kimselerle emzikli ve hamile kadınlar oruç tutmakta zorlananlara örnek olarak zikredilmiştir. Bunlardan yaşlıların oruç yerine fidye vereceklerinde ittifak vardır. Diğer ikisine gelince, mesela Şafii ve Malik'e göre bunlar da fidye verirler. Sonra da mazeretleri ortadan kalkınca kaza ederler. Hanefilere göre bu ikisi fidye vermezler, sonradan tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Günümüzde dökümcü, maden, beton ve yol işçisi, tellak, hamal gibi ağır işlerde çalışan kimselerin de orucu tutmakta zorlananlar sınıfına dahil edileceği hükmü birçok fıkıhçı tarafından benimsenmiştir. Bunlar da zarar gördükleri takdirde oruç tutmak yerine fidye verebileceklerdir. Fidye bir yoksulun bir günlük yiyeceğidir. Fıkıhçılar bunu buğday Arpa ve hurmadan bir müt, dört koşan miktarı olarak belirlemişlerdir. Bu yiyecekler, Hazreti Peygamber döneminde bölgenin temel gıdalarıydı. Başka zaman ve mekanlarda da fidye, temel yiyeceklerin ortak kalitede olanından bir günlük ihtiyaç karşılığı olarak tespit edilmelidir. Bu miktar, fidyenin alt sınırıdır. Ayete göre daha fazlasını vermek, veren için dünya ve ahirette hayırlara vesile olacaktır. Hasta ve yolcu olanlara oruç tutmama ve başka zamanda sayısınca kaza etme izin ve imkanı verilmiş olmakla beraber, önemli bir güçlüğün ve engelin bulunmaması halinde bu durumlarda da orucun tutulması, tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyrularak tavsiye edilmiştir. Bu cümleyi genel olarak oruç ibadetinin insanlar için iyilikler getireceği şeklinde anlayan,